Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz güncel bir adı ı şerif. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hasıl saadette bizlere her şeyi bildirdi. Ne oldu, ne olacak bildirdi. Bir gün o Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eshab-ı Ekrem'e buyurdu. <gülüyor> Keyfe en tüm ida tavanı sayykim ilahır. Böyleki hesabına hesabım haliniz ne olacak, ne olacak haliniz? İda <gülüyor> tavanı sayykim kadınlarınız taşkınlık yaptığı zaman, kadınlarınız kadınlarınız azdığı zaman ve fesakal şeba Gençleriniz de fasık olduğu zaman veterin tüm cihad döküm, ve de cihadı terk ettiğiniz zaman halinde olacak. Yani yazık sizlere buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Üç şey. Biri kadınların taşkınlığı. İzâ tegâ. Tegâ tuyan, Yani taşma anlamına geliyor. Demek ki kadınlar İslam'ı çizici çizgi aşacaklar kadınlar. Dışarı taşıyacaklar. Bir de gençler de gençler de fasık olacaklar. Gençler fasık. Nedir fasık? Allah emin dışına çıkma anlamına geliyor. Yani günahkar olacak gençlikte. E, asıl saadette Peygamber zamanında bu iki unsur kadınlar, gençler. İslam'ın temeli bunlar mı Çünkü kadın İslam'a bağlı olduğumu, mu, kadın saliha bağlı oldu mu, evinde huzur olur, mutluluk olur, bereket olur. Çocuklarım da eğitimi kadına bağlıdır. Hatta eve gelen bir erkek bile korusu bile Eşini tekvâ-sâlih'e görünce, namaza konuları görünce, o da elinde olmadan İslam'a yönelir. E kadınla azdığı zaman ne olur? Aile yuvaları sarsılır. Evde huzur kaçar, mutlu kaçar ve bunun ötesinde en çok zararı çocuklar görür. Çocuklar dini eğitimden yoksun kalırlar. Yani eğer bir anne çocuğuna ilgilenmezse, daha diri çıkarken, yavrum Allah de, Allah de diye. Çocuğuna su vermeye başlayınca yavrum besmele işe bakalım diye böyle başlarsa otururken her şeyinde e, izlediği kanallarında yani bir anne her şeyle Yağmur örnek olursa o yuva ne olur? Gökyüzünde nur gibi parlar mortelanlar. Melekler o yuvalara ayrı ayrı bakıyor melekler. Eğer bir evde de, İslam üşeniyorsa. Gençlerde İslam'ın geleceği gençlere bağlıdır. Eğer bir camide yaş oranı yükselirse cemaat arasında yani yalnız işte emekliler, yaşlılar camiye gelirse eğer camide gençlik olmazsa ne olur? O yönenin caminin geleceği karanlık olur muhtemelen. Böyle. Sonra İslam'ı kucaklayan gençlerdir. İslam'ı taşıyan gençlerdir böyle. Yani cihad eden gençlerdir böyle. Eğer gençlik İslam'ı belirsemezse Gençler camilere doldurulmazsa, gençlik İslam için çalışmazsa ne olur? İslam'ın gelişi Allah korusun, tehlike olur muhteşemler. Ve üçüncüsü bu Peygamberimizin, ve terevdüm cihad hüküm, bir de cihadı terk ettiğiniz zaman, cihad, İslam'ı yaygınlaştırmak için, İslam'ı tebliğ etmek için, dışarıya da uzanma anlamına geliyor İslam'ı. Yani bir İslam bellesi mesela İslam'da önce Medine kuruldu. Eğer o zamanki Medine'ye münevvere, içtene kapanıp da Medine'de İslam kalsaydı bugün İslam gelmezdi muhtemelen. İslam'ın ne de geleceğe işte cihada bağlıdır. Bunun yaygınlaşmasına bağlıdır. Cihada budur. Kalu. Dedi ki sahabeler, Peygamber bunun üzerine, Ve inneke, Velike leka'inun ya Allah Şaşırdı sahabeler. Ey Allah'ın Resulü, bu olacak mı bunlar? Olacak mı böyle bir şey? Yani kadınlar taşıyacak. Kadın kadın yapacaklar. E gençlik, gençlik fasık olacak. Mesela günümüzde ne yazık ki muhteremler, yani İsrail hariş dünyada. İsrail hariş, dünya gençliği, nerede bugün dünya gençliği? Ezgi bir çoğunluğun topun peşinde. İsrail hariç ama. İsrail gençliği, hiç ona maşa bakmadılar muhtemelen. Onun amaçları var çünkü İsrail amaçları var böyle şey. Yani İsrail devleti, İsrail televizyonu ki, dünya hakimdir bunlar dünya basınına. Bunların maçları mağazam alıp pullar maaşları, maaşları bunlar. günlerce önceden heyecanla peşirirler. Neden? Ta ki gençlik topun peşinde koşsun, onun oynansın da böyle olmasınlar diye. Yazık ki böyle oluyor böyle. Bakıyorum bazen genç mesela gazta alıyor. Evvela son sayfasını okuma başı var. Hem oraya bakıyor bela kardeş. İş yerinde ben nerede evinde sürekli her işte maçların daha olmadan önce maç konuşmaları sonra ne oluyor maçlar efendim işte bu spor mu maç e, spor İslamlı spor tabi var mı muhtemelen var ama maç spor mu acaba 25 kişi sahada en aşağı 25-2,5 milyar insan yani bunu kaç katı insanda bu dışarıda Kimi sahada dibine bağıranlar, hakaret denir, sevenler, e, taş atanlar, şişe atanlar birbirine, saldıranlar. Bir savaş alanı böyle. Yani her zaman polis tedirgin baş olduğu zamanlar. Hele bazı kritik başlarda zamanı polisimiz muhteremler böyle. Nasıl bir zahmet çekiyorlar orada böyle. Ne oluyor orada? Bir nevi sayın savaşı savaşıyor olan muhteremler. Sonra adı spor. Umut spor muhteremler yani 25 kişi maçta koşacaklar, koşacaklar. Kalan milyonlarca insan kimi sahada, kimi televizyon başında. Tabii şimdi gergin, stresi insanlar, sinirli insanlar, öfkeli insanlar maş ediyorlar. Adı spor mu? Değil İşte adı cemaatiniz peygamberimiz bize bunu haber veriyor işte. Gün gelecek kadınlar evine sığmayacak kadınlar, dışarı taşacak kadınlar. Gerçekten de fasık olacaklar. Tabi dolayısıyla da İslam için cihat da tek olmayacak. Bunun üzerine sordu sahabeler, Ey Allah'ın Resulü! Ya Resulallah! Bunlar olacak mı? Böyle bir şey olacak mı? Nasıl olabilir bunlar böyle? Kale, niam. Peygamber aleyhisselam cevap verdiği hesabına Evet hesabım olacak bunlar. Ve lezi nefsi bildiği nefsim yani canım kötü Allah ederim ki vehşetimün sevkünü hatta bunun daha daha eşeddi olacak, daha betir olacak bunları. Yani bunların daha da eşiddi, daha bunların beter olacak. Kalu. Yine soru sahabeler Ey Allah'ın Resulü bunu da eşedi. Nedir daha belalısı bunun? Beteriniz bunun? Kale Keyfe entüm Eshabım ne olacak haliniz? Yani tabi bunlar sahabe bunları göremeyecekler de bu bizlere. Yani ey ümmetim ne olacak haliniz? İzalem lem te'mrü te bi marufin marufu emretmediğiniz zaman Velem tenhev عَنْ مُنْكَرِينَ Bir de münkeri ne zaman haliniz ne olacak? Mağrufu emretmediğiniz zaman Nedir mağruf? Mağruf bilinen şeyler, İslam'da bilinen kurallar, dini hükümler. Amazdır, abdestdir, örtülmedir, kapanmadır, şunlar bunlar. Bunlar nedir? Mağruf. Şimdi İslam'ın iki kanadı vardır İslam yaşaması için. Biri cihat bu dışı kapıdır. İkincisi de İslam içinde nasıl yaşar? Elmi mağruf yaşar elmi yaşar. Eğer elmi mağruf yapılmazsa İslam içinden pohta çöker gider. Nedir elmi mağruf? Müslüman arasında birbirine Müslümanlar birbirine bunları Ne yapması gerekiyor? Söylemesi gerekiyor. Allah te affirir bizlere Tebe suresinde Mevlam ayet 71'de Bismillahirrahmanirrahim vel mü'minûne vel mü'minâtu mü'min erkekler mü'min imanlı erkekler vel mü'minâtı mü'mine kadınlar, inançlı kadınlar bağluhum evliya ve bunlar bağısı bağısının velisidir dostudur bunlar kardeştirler yani bunlar biricinin velisidir evliya velinin çoğu aslında veli dost demekti dost demek evvela yani. yani müminler elçiler birbirine kana birbirine karşı Allah iş birbirini severler dost müminlerin bir özelliği bu muhteremler yani müminlerin birbirini sevmesi arada bir dostluk bağının kurulması bağın kurulması yine arasında olabilir ibadete farklılık olabilir mesela şahı meselinde elini kaldırışı değişik olabilir elini bağlayışı değişik olabilir yine meşrep olarak da daha yani bir insan bir yere bağlı olabilir de, onun yaptığı zikir daha farklı olabilir. Ama bu farklılıklar İslamı karıştırmayı önlememesi gerekiyor mu İslam biline bozulması gerekiyor bunların böyle. Olsun, öbürü cihat eder, öbürü zikir eder, öbürü kerim okur, öbürü ilme çalıştır, öbürü de mesleni çalıştır, kazancı İslam'a verir gene verir. Demek ki Müslüman arasında ibadetlerde farklılık olabilir. Mesela sahabe arasına bile Peygamber zamanında farklılık vardı sahabe arasına bile. Hazreti ve başka Hazreti ve böyle. Ömer'e adalet yani böyle. Hükmetsin, hakkı söylesin hakkı müdafaa etsin Hazreti Yani haksa sabedemezdi Hatta Hazreti Ömer hastalandığı zaman şere buyurdu. Yani ölüm yaralandı biliyorsunuz. Şehit olarak gitmen önce. Dedi ki ben ve Hişam hayatta olduğu sürece İslamiyet'e kalır buyurdu. Ben ve Hişam kaldığı sürece yaşadığı sürece İslamiyet'e kalır. Hastamer artık ağır hasta o gün ölecek. Şehit olarak ölecek böylece. Onu çok seven bir genç ziyaretine geldi. Oturdu. Işte ağlıyor genç. Hassemer'i çok seviyormuş. Ona hayranmış. Ağlan başladı öleceği için. Genç kaldı gidecek. Hassemer ağır hasta. Yani o benim canla çekişiyor böyle. O bir öleceğini biliyor kendisi de. O durumdayken ağır yaralandı kendisi. Yaralarında tabii ızrabı da var. O iğne uçlu, uçlu vurulmuyor kendisi, ızafı çekiyor kendisi. Genci arkasından bataya giderken, gencin paçaları çok uzun yere sürükleniyor. İslam-ı mekruh. Yaşap, irci, dön bakan bakalım dedi, hasta Bak bir şeyin uzun bunları, bunları kısa kes bunları muhterem. Bu da emr-i maruh Yani Müslüman bir bölümde eksik hata görüneceğim, birbirine söylemek gerekiyor. Efendim işte kızıyor bazıları. Bu ne? Kızmak dindeki duyarsızlık ben Mesela otururken şöyle bir mola verdik yolda, kırda şurada, burada da birimizin ensin arkasına ya da başımıza bir böcek konmuş arkadan gelmiş. Belki zararlı böcek de bir şey olabilir. Bize ne diyor yanımızdaki birine? Bak başına bir böcek vardı. Ne yapar diyor hemen seviniriz. Zannedemeyiz. Halbuki İslam'daki bir yanlışlık böceğin zarandan daha tehlikeli ama bir yanlışlık bir sünesinin terki, mübidat işleme, günah işleme, haram işleme bir şey yanlış yapma nedir bu? E bunun ne gerekiyor burada. O kimseye teşekkür gerekiyor muhteremler. Allah hazırsan ve belki de ki kimseye gerekiyor evvelce. Bunun için bu her şey kelimesinde müminler birbirinin dostudur. Birine kıyafetlenmiştir müminler. Bir. Evet. Hazreti Ömer adalet sahibiydi. Hazreti Sıfır'da çok kural kurdu da. Onlar meşebi buydu evvelce. Ayrı meşepleri. Hepsi meşebi ayrıdır sahabelerin. Ama Allah yolunda kıymetli müshare Ne yapar müminlerin sıfatları? Bunu bin ma'rufi müminler birbirine marufu emrederler, söylerler. Yani bir mümin diğer mümin karşısında bir eksik hata gördü mü hemen söyler. Ve hayır münkeri görde münker yani olumsuz mevri kötü bir şey yaptığı zamanlarda hem bunu ama bunu yapma der. De, der. İşte bu yarışma zetire hesabına hesabın keyfe nitim halin ne olacak ne olacak. İzalemten bir marufin maruf emretmediğiniz zaman velem tenhev al münkerin bir de münkeri ne yetmediğiniz zamanlar yani bir günah işleniyor, mekul işleniyor, bidat işleniyor, İslam'a uymayan bir tutum yap o sevgileneği burada, eğer Müslüman sallansa, peygamber ne görüyor peygamberi? E, felaket mi peygamber? Peygamber'e felaket diyor, felaket görmüyor. Ne olacak haliniz hesabım? Kalu ve nezargâh Resulü Allah, yine soru sahabeler, ey Allah'ın Resulü, bu olacak mı? Yani bir mümin, Allah diyen bir mümin nasıl susabilir, hakikaten susabilir oranda böyle şey. Yani İslam'a ters bir iş yapılıyor burada. İslam'ın bir şeyi çiğneniyor. Kur'an burada büyük bir çiğneniyor? Üstüne seni kaldırılıyor. Ya Resulallah nasıl mümin iman buna müsaade edebilir? Yani onların aklı almıyor bunu. Olamaz böyle şey vereceğim. Nasıl olacak bu Allah? Kaline <Gülüyor> am, <Gülüyor> Peygamberi varsa evet olacak ama olacak, evet. Size şu anda böyle geliyor ama olacak. Verdiği nüsibiyedi ve Hatta bir Peygamber hesabım bu olacak. Yani zaman gelecek, ümmetim insanlar. Hiç bir şeye karışmayacaklar. Dağaç kendi kendilerine. <gülüyor> Efendim yanında namaz kılıyor. Mesela tatil erkeni yok, şu, şu bu buşu yok. Eksiği var. E, kadının kızının bir eksiği var. Mesela çocuğun yaşantıları başka, ya e, hanımın yaşantıları ters İslam'a geliyor. Hiç ama bir araya gelecekler, konuşacaklar, görecekler, çay sabadı içecekler, pastaları yiyecekler. Ama İslam Hiçbir şey konuşamayacak muhtemelen böyle, böyle. Yani gerçekten bu kadar dinde duyarsızlık bir zamana gelecek. Mokfunun hiçbir şey gibi anlatacağım. Teşekkürler bunu ilk araştırma deteri. Ama bunun da eşitliği olacak. Bundan daha beter olacak ağır zamanda. Beter olacak. Kâlu ve ma eşitli minh ya Allah. Aman ya Resulallah. Bundan daha beter ne olabilir? İnsanlar duyarsız Kimsin dinine sahip çıkmıyorlar. Din çinine gülüyor. Kale keyfen tüm. Ne olacak haliniz? İzâ reytün mağrufe münkeren. Bunun beteri şumuş muhteremler. Zaman gelecek insanlar mağrufe münker görecekler. Ters görecekler. Mağrufe münker. Yani iyi şeyleri kötü görecekler. Ve münkeren mağrufen Münker'i de mağruf görecekler. Ne diyecekler mesela? Kıza bakıyor, genç kız daha, küçük daha, yeni işleyen kız bize örtülmüş. Ne diyor zavallı kadın, yani namazını kılan kadın, örtülü kadın ne diyor? Ya kızım sen daha gençsin be, ya, daha bugüne kadar ne bu kadar, bak. Bunu ters kere muhteremeler, ters kere Allah karşısına muhteremeler. Yani bu olacak, bak. oldu mu oluyor muhteremeler. Yani günümüzde bir insan İslam yaşantısı tam yaşasın. insana bu ters geliyor. Yani her de giysileri, hareketleri, ibadetleri, camideki tavırları ne olur başkalarına karşı? Bir ters geliyor bunlara karşı. Döneminde. Neden? Çünkü iyi kötü görünme dönemindeyiz. Bakımdan. İyi kötü görme. İyi kötü görme böylece. Alışmış gözlerimiz Alışmış böyle hareket alışmış hareketlerimiz kötü görmeye kötü görmeye kötülü de çoğu ne oluyor? Gerçeği iyi görünce bu insanlar terski insanlar işini bu terski insanlara Yine Yarosu peksolar sabeler yolla bunlar da mı olacak yani? Bu da mı olacak yarosu yolla? Kâle evet olacak. Velizî nefsi biyedîhi ve şeddimi ne seykünü. Yine peygamber burada Allah'a yemin ediyor. Bunun daha da eşeddi, daha da bunun beteri de olacak diyor Resulullah. Kaluve ma eşedimini yarashallah. Yine bunun eşeddi. Kalekeifentüm izâ emertüm bilmünkeri. Hep bunlar günümüzde yaşarım ortaya bakın böyle. Yani o günün Müslümanları, sahabeler, bunları hayal edemiyorlar. Bak. Yani böyle bir şey olabileceğini, onlar hayal edemiyorlar. Aman nasıl olur ya Resulallah, böyle şey olabilir mi? Bak, o günün sahabeleri, Allah dostları, Peygamber Zümbali arkadaşları, onlar bunu hayal edemiyorlar. Aman nasıl olur Allah Resulallah, Peygamber Şirah buyuruyor, ya evet, bunun beter olacak. Nedir bu da? İza emertün bi'l münkeri. Tamam gece insanlar münkeri emrecekler, münkeri. Yani kötülükleri bilinecekler. emcekler. Ve neheyitum anil marufi, marufu da men edecekler maruf. Yani iyiliği yasaklayacak, kötülüğü de yemeye çalışacaklar. Bunu kim bana muhteremler böyle bir şeyi? Yine Mevlam buyuruyor bize Tevbe ayet 67'de. Evet. El-Münâfikûne vel-Münâfikâtu Münafık erkekler ve münafık kadınlar. Münafık ne anlamına geliyor muhteremler? Nifak kökenine gelir. Münafık ismi burada. Nifak ayrılık çattak. Demek de böylece. Bunlar dış görünümleriyle kendilerine Müslüman süsü verirler münafıklar. Dış görünümüyle. Namaza gelebilir, namaza kılabilir, hacıya da gidebilir muhtemelen böyle. Gidebilir. Ama bunların işi, İslam'a karşıdır işleri böyle. Şimdi bunu daha bir açalım bu konu inşallah. Yani insanlar üç bölümdür insanlar. İnsanlar bütün genellemede üç bölümdür. Birincisi müminler. Nedir müminler? İçi dışı bir. İçi inanır, kalbi inanır, Allah inanır, artı inanır ve dışın dinle bunu söyler, bunu yaşama çalışır. İç dışı birdir. İkincisi içi dışı yine birdir. Ama inkârcılıkta içi dışı birir böyle. Deli de inkar eder, kalbi inkar eder, bunlarda ne deniyor? Kafir deniyor muhtemelen bunlar. Kafir deniyor bunlarda. Bu da içi dışı biridir. Yani deli de inkar eder, haşa Allah tanınmaz, peygamber tanımaz ahirete inanılmaz, kader inanılmaz, kure kerime tanımaz kendisi, inkârcıdır, kalbi inkar eder, Bunlar da Allah korusun kafirlerdir bunlarda. Kafir bunlar bunlara. Bakacağım. Üçüncüsü vardır ikisinin arasında. Bunlara münafık denir. Münafık ne zaman münafık türerler? Müslümanların biraz yoğun olduğu yerlerde münafık bulunur muhteremde. Mesela asıl sahilette Mekke'ye mükeremede insanlar iki bölümdü. Bir kısmı inkarcı, müşrik, kafir. kısım emin. Peki emin keremede münafık yok münafık var. Çünkü Müslüman görülmesine gerek yok. Ondan bir çıkarı yok. Fakat Medine döneminde İslam devleti kuruldu. İslam uygulanıyor. Müslümanlar yoğun fazlalıkta orada. İslam'ın gücü var. Ne yaptı bu sefer? İşte münafık oradan başladı türenmeye ilk başlıyor. Münafık haberi İçi İslam'a kabullenmedi. İçi İslam'a karşı. Gizliden gizliye Mekke'nin üstüne görüşüyorlar. Anlaşıyorlar. Yalara görüşüyorlar. Gizliden gizliye. Ama camiye geliyorlar. Yani namaza geliyorlar bunlar. Müslüman görünüyorlar. Bunlara deniyor münafık muhtemeliler. Bunların başı da Abla bir Übeydi. Başta Baş Abla bir Übeydi kendisi. Efendimize. Yani peygambenize çok çok bela zahmet çektiren bir pislikti kendisi böyle çok böyle. Ama ölümü yaklaşınca oğlunu çağırıyor. Oğlun şimdi Abdullah, oğul da dört ötük Müslüman. Tam sahibi oldu ama. Oldu bu şekilde. Diyor ki oğluna, oğlum Abdullah, ben de öldüğüm zaman diyor, münafık. İşi inanma o zaman inanmadı böyle. İslam'a karşı. Ama Müslüman görünüyor, namazı gelebilir icabında. Ama İslam benim sevmiş, mülafı kendisi. Oğlum Abdullah, ben öldüğüm zaman dedi, git dedi Muhammed'e söyle. Peygamber demiyor ama, Muhammed'e söyle. Giydiği gömleğini sana versin de, onu bana kefen yap. İkincisi, ''Benim namazımı dedi, Muhammed kılırsın namazımı kılırsın.'' demeyim ama. Tabi ölünce, oğlu ne de olsa tabi, geldi mescide, ''Ya Resulallah, babam vefat etti.'' E bu açını sağ olsun, Allah versin. Babamın iki tane vasiti var, Ya Resulallah. Ne bunlar? Birin senin giydiğin gömdeni istiyor, giydiğin gömdeni istiyor onu kefeyene giymek istiyor. Kefen olarak onu salmak istiyorlar. Peygamber peki buyurdu. Hemen oradan bak. Hemen, hemen, hemen onu çıkardık, gömden de Al bakalım bana. İkiniz hosiyetine namazın senin kıldırmanı istiyor. Yıkayın, kefenleyin, hazırlayın, haber ver, namazı kıldırırım. Halbuki münafık. Herkes biliyor bunu böyle. Bütün sahibi biliyorlar kendisine böyle. İhsan'ın yaptığı kötülük herkes biliyorlar böylece aga peygamberimizin bakın davranışı mı da burada bu şekilde. Oldu, aldı, gitti. Yıkarmış kefenlerini hazırlanmış geldi. Yarış şalla babam hazır. O zaman meşçe getirmiyorlar ama cesedi. orada hemen bir menenek kılıyorlar Peygamberlere kalktı yanda sağ hesabında beraber namaz kılmaya gitmek üzere. Hassem'erdi orada. Hasmer başladı. Yarosyul Allah, Milâpukran reisi o, başı o. Biliyor musun sen savaşta böyle yapmıştı, işte böyle yapmıştı, böyle demişti, İstanbul'a bir zarar vermişti. Onun mı kıldıracağım mı ya Allah? Yani kıldırma. Hasmer peygamberin yanı başlarında öyle geçemiyor, pekamızı engelleyemiyor Ali'si fakat böyle sözleriyle. ...sesin tonunu yükselterek Peygamber'in ne olacak, şey kılma anlamında. Böyle diyorlar. Peygamber'in tabi hiç onu dinlemiyor, görüyor. Derken peygamber birden bire durdu. Durdu Baklar ki sahabeler, Peygamber'in hali değişti. vahiy geldi mi, Peygamber değiştirdi kendisi de böyle. Vahiy gelince, Cevâhâsı'nın gelip de ilk okurken, o gelen feyiz, Peygamber sağ sağdı Feyz'in İlk sağ salınır sağlardı. buyurdu: "Vela talaihatim minhum. Vela tusalli karimihim. Vela tekum ala kabri. Vela tusalli kılma. Allah'ım onlara kim ölürse kılma. Vela tekum ala kabri onların, onların digide kabrinde ona dua da etme. Peygamber döndü mü terim geri tabii. Namazı kıldırmadı. Demek ki bir insanın münafak olduğu kesin olursa, biz tabii bunu bilemeyiz muhteremler. Gene bilemeyiz. Kötü zanda iyidir tabii, İslam'ın iyi değildir. Açık bir belirti görmeden, hükümet vermek gerekiyor buna. Ama böyle bir şey bilinirse, ya da mesela İslam karşıtı, inancında, bu busunda, davranışları varsa bu namazı kılınmıyor. onla dua etmek de haram oluyor. Muhtemelen. Haram oluyor bunlara. Sordu sahabeler ama Ya Allah sonra gömleğini verdin. Gömleğini giydi o. Üzerine başka bir sahabeler. Kefenen giydi. Öyle gömülecek. Ne olacak yarısıyla Allah bir Peygamber'in haslasıları imanı olmayana benim gömleğimi fayda vermez bir var. İmanı olmayana benim gömleğimi fayda vermez buyurdu. Onun amacı şuymuş o münafaka amacı, Peygamberimizin derisine dokunuyor gömlek, mübarek derisine. Yani kabir azap olmayayım onunla. Amacı buyurmuş, Peygamber buyurdu aslında. İmanı olmayana bu gömlek vermez buyurdu muhtemelen. İşte bu münafık alametidir alıcı camatimiz kötülüğü emredip iyiliği de yasaklamak yoksa mak iyiliklerde böylece. Bu günümüzde oluyor mu bu olay ne yazık ki oluyor tam içini değil deme hadi şerifin hadi şerifin ki esâkiramın şaşırdığı hayır edemediği hatta kabulemede zorlandı sahabe-i kerem o anda. Ama nasıl olur ya Resulullah? Nasıl olur? Nasıl mimide kötü mü emerler? Olabilir mi bu? <gülüyor> e, günümüzde oluyor mu o Az önce örnek verdiğim gibi kız çocuğu mesela bize örtülmüş. Ona dua etmek lazım. Kızım Allah sen razı olsun. Evet. Bak İslam'ı yaşıyorsun, Kur'an'ı yaşıyorsun, dinim yaşıyorsun böyle. İnsan bundan onu duyması gerekiyor. İktir etme gerekiyor bundan. Ama ne yapıyor? Bazı kimseler, ama kızım ben daha gençtim bakalım damı. E, Eylemeceği müte olacak. Araya giriyor münafıklar bak. Münafıkların özelliği bu. Bu özellikleri ne yapar bunlar? Her ne kadar Müslüman görünse de Namaz kılsa da hatta hac Ömre'ye girse bile ama içinde münafızlık varsa bir kimsenin o kim İslam'ı sevemez. İslam'ı ısınamaz. Ne yapar? Karşı kide Müslümanları görmek istemez. Genç evlenecek. Kız evlenecek. Nasıl olacak? Efendim müste olacak. Ya, öyle şey mi olur be? Bak, öyle şey mi olur efendim? Ne olacak? evlenmişti ya gençsin be. Sazlı cazlı. Yap bakalım. E günümüzde tabii herkes derler ya <gülüyor> mineral çalan kurbanı hazırlar. Tab bunlar fetva bulur günümüzün muhteremleri. Böyle insan çıkıyor ekranda <gülüyor> günümüzde, ekranlar çıkıyorlar ki onlara bu fetva bunlara bir rahat. Halbuki bir sazlı cazı, dündeki yalan haramlar. Haramları Allah Bunu adli bir Bunu Bunun adı var barı bunlara ya? kadın erkek bir arada çırçıplak yarı çıplak mı? Bir arada yarı çıplak. Ya, sazı, cazı, şunları, bunları arkulikler, erkek kadın bir arada yani sahabeler bunları hayalen görselerdi belki de çılıp ölürdü onlar o beri. Bir olay anlatayım bunun ilgili inşallah. Daha önce anlatmıştım bu olayı ama şu anda yine aklıma geldi. İsmi öyle doğdu yani daha doğrusu. Bir gün çarşıda bir yere gidiyorum. Bir esnafın birisi çıktı sarıldı bana. adam başladı. Isra etti. İlle gel bir çay içelim dikala diye. Baktım çok samimi böyle. O anda müsaade baktığımda girdim. Çay içerdim. içerken aynı şu anlattı bana muhtemelen. Aynen şunu söyledi. Beğenmedi bir tek oğlum var. Oğlum var, başka mı yok? Hanım var, bir oğlum var. Oğlu Azkaden gelmiş, evlenecek. E bunlar İslam uygun bir dünyu aramışlar, kız aramış İslam uygun, yani yatım uyumlu derken öyle bir şey. Bu tahminlere göre. Ama iş ona değişiyor. Davet yere basılmış. ...artık gün belli olmuş... ...kısra tutturuyor... ...hayır efendim, ...bu da olmaz... ...ne olacak? Mutlaka salonda düğün olacak... ...sazca sakım olacak... ...ya bunlar olmasınlar, i̇şte İslam'da yok bunlar... ...bu haram, bu günah bunlar böyle şey... ...bu adam başlıyor ya. ...ben bu günahın altına giremem... ...bu günah... ...ferdi günah ya, ...yani kişisel günahlara benzemiyor... İnsan bütün toplu insanları da günah teşvik ediyor. Onların insana sebep oluyor. Yani Kogrun bir günah bu. Ben bunun altına giremem. Ne olur, ne yapalım? O vereceğim parayı bense vereyim, on katını vereyim. Buşmaz işiniz yok, olmaz olmaz. Oğlum ne sen? Oldu taraf dönmüş, oldu öyle işteye bence. Şimdi hanıma soruyor, hanım da taraf dönmüş. dönmüş tek başına kalmış. Oğlu o tarafta, hanımı o tarafta, karşı taraftan karşısı zaten, tek başına kalmış. Bu, bakıyor ki bunlar sağını tutmuşlar. Davete basılmışlar, Bu, tanıtına bakıyor, daveteye bakıyor, o telefon diyor onlara. Arkadaş, bu davetler benim isteğim dışında basıldı. Ben buna karşıyım. Lütfen buraya gelmeyiniz. Telefon değil. Tabi kadın bunu duyuyor. arası açılıyor. Mevsim son bağırmış. Bir gece dedi, yaslamazı kıldım camide dedi. E gittim dedi. Havada bayağı akşam soğuk serin hava dedi. Böyle. Bir hafta kalmış düğünede. Biraz eğilmiş namazdan sonra da. Orada burada. Biraz geç gelmiş evi gelmiş. Eve geliyor... odasına yatacak... bak kadın daha evvel yatak yakmış... kadın kapıyı kilitlemiş... içeri girmesini diye... artık son şey yapıyor kadınlara karşı... neye dönüşsem mi öderdim işte bir kapıyı basıyor ve bak koluyla bakıyor... kapı kilitli böyle... bir basıyor... hiç kadın ses vermiyor... kapı kilitli... salona geliyor... Salonda da battana yokmuş. Kartatan bir harı alıyor kendisi. De. Salonda uzun bir divana yatıyor. Ama üşüyor bayağı, soğukmuş hava. Yatıyor oraya. Yatarken ağlama başlıyor muhtemelenler. Ben de ağlattı kendisi salonda yani. Ağlama başlıyor. Allah'ım. Başlama gelenler hep senin şikayet Allah'ım. Ama ben şikayet değilim bundan. Razıyım Allah'ım bunda. Dinimi korumak için Allah, Konuyu korumak için ben buna karşı geliyorum. Başıma ne gelse bundan sabitleyeceğim Allah'ım diye. İşte bir garip geliyor. Ağlama başlığı yattığı yerden. Bayağı ağlıyor. Kardeş. Ağlarken uykuya dalıyor kendisi. Böyle. Artık bir zaman sonra, ne zaman sonra da. Bakıyor rüyasında... ve aslında bakıyor ev bir de böyle evi, nurlanmış evi. Evi nurlanmış. <gülüyor> Kapıya doğru bakıyor. Üç kişi buna geliyorlar. Biri ortada çok nurlu ama. Biri sağında biri solunda. Üç kişi ama o kadar muazzam dur. Tabi ortadaki daha nurlu. Bir ses duyuyor. Kimse görmüyor. Bak Resulullah ...senin ziyarete geliyor Peygamberimiz, senin ziyarete geliyor. Sadı Hazreti Bükür'miş, Sadı Hazreti Ömer Muhterem'de. Bak, Rasûlullah senin ziyarete geliyor, diyor buna böyle. Bu işlerimi şaşırıyor artık. O ruhsal heyecan, ruhsal o feizler içerisinde... ...moo'azzam bir hale geliyor kendisi. Hemen koştaki kapıya bakıyor, Peygamberimiz'in gönül, ruhu tanıyor. Buyur Ya Rasûlallah, buyur Ya Rasûlallah diye böyle... ...geri geri içeri giriyor, içeri giriyorlar. Hazır Bekir, sınavına giriyorlar. ona e soruyor, niye istersen bu kadar hüzünlü görüyorum seni? Bak çok hüzünlüsün. Ne sıkıntın var? Ya Allah durum böyle böyle işte. Ben dinim için sabat ediyorum böyle. Koran yolunda sabah ediyorum. Allah için sabah ediyorum. Her şeye dışlandım, her şeye katlanıyorum ya Resulallah. Bunun için hüzünleyim biraz. Peygamber'e şöyle buyuruyor, İsmi unuttum şu anda muhteremler. İsmi de Süreyi Peygamber. İsmi söylüyor. Mesela derim ki Ömer diyelim. Örne kadar şimdi. Ey Ömer. Bak Allah senden razı ama. Bu sana yetmiyor mu? Yeter ya Resulallah. diyor. Ya Ömer ben senden razıyım. Yetmez mi sana bu? Yeter ya Allah. Hazırlı bir kişi Ya Ömer ben senden razıyım. Yetmez mi sana bu? Yeter. Hadseman işlerini muhterem der. Bu sebebi bari be. Yeter ya Resulallah. Yeter ya Resulallah. Yetersin siz bana. İstemen başka bir şey. Bariken kendisi kendi uyanıyor. Uyanıyor ama tabi Peygamberimiz evine gelmiş. Öyle basit bir ya değil. Açık ya bir ya. İki sahabe evine gelmişler. Ki Allah'tan razı olmuş. Peygamberimiz razı olmuş. Bu müjdeyi almış kendisi. Bu ağızdan uçuyor feyzenin Ruhsal feviz, malum feviz böyle. Sanki boşlukta havada. O kadar hafif öyle. Baş gibi biraz de ne yapıyor şimdi? Hemen abdüz alıyor. İki kat namaz kılayım. işleri geline Gönlüne geliyor. Hem abdestini alıyor. Namaza duruyor ama öyle namaz diye hayatımda kılmamışım diyor. Tatlı namaz. Döndüm kıbleye diye Allah'a el bağladım. Başım alamay. Hem ağladım, hem okuyorum diyor. Hem okuyorum bana diyor. E, Ettiatiye oturmuş iki rekatında ama bay uzamış namazı. E, Etti okur hanımı çıkıyor birden bire hanımı uzamış çıkıyor birden bu yanına geliyor. Hanım da ağlıyor. Bu tabi EtiyatİYE yavaş okuyor, sabiçleri getiriyor selam verince hanım buna sarılıyor muhterim ağlayarak. diyor ki hakkını al bana diyor. Ben seni bağ diyor. Ben sana beraberim böyle. Yani evladım bir tarafa, gelin bir tarafa, toplum bir tarafa, dünya bir tarafa. Ben sana beraberim hakikaten bana verdi. diyor. Kadın ağlıyor. Dönüyor kadar peki ne oldu sen? Niçin böyle birden kara değiştin böyle diyor? Tabii seviniyor. Aa sorma. Az önce rüyanda diyor, kendimi cehennemde gördüm kendimi diye. Kendi rüyamda cehennemde görün kendimi. Cehennemde gördüm kendimi. Diyor. Yanıyorum cehennemde böyle diyor. Cehennem böyle yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum cehennemde böyle diyor. Böyle diyor. Ateş, ateş, ateş böyle diyor. Yanıyorum böyle. Bağırıyorum diyor. Fekal diyorum böyle diyor. Başımı kaldırıp baktım diyor. Senin cennete gördüm. Sen cennetesin böyle diyor. O güzelin cennetesin sen böyle diyor. Oo, nursun böyle diyor. diyor. O kadar güzelsin böyle diyor. Sana bağırdım. Ne oluyor beni kurtar buradan? Allah aşkına beni kurtar buradan. Ne oluyor beni kurtar buradan? Sen bana hiç bakma diyor. Tekrar yalvardım diyor. Yine bakma ön diyor. Tekrar bağırınca yalvarınca diyor, sen baktım diyor. Uzun elini orada kurtardın, benim kurtardım benim beni beraberi. O an şey ben seninle beraberim diyor Yalnız başına bir şeyi atlamışım. Tabi zaman olduk, unutmuşum, şimdi hatırladım Muhtrı'mlar. Bu kimsenin de böyle tavrını kesin koyamasına da. Bir tabi sebebi olmuş ama. Onu unutmuş için hatırıma geldi. Bu kimse artık tabi hanımı ağrını koyuyor. Oğlu ağrını koyuyor. Karşı ağrını koyuyorlar. Yalnız kalınca artık ben karışmayayım gibi bir şey yapmış. Öyle bir tarzı koymuş böyle. Yani ne yapın, gibi. O bir rüyasında bir sazı düğün görü Aslında muhtemelen bir yerde, meydanda ya kapalı bir yerde neyse bir yerde sazı dün yapıyormuş. Bu rüyasta bunu görüyor, bakıyor ki o sazda vururken, cazda vururken muhtemelen, insanlar var çıkıp oradalar öyle bir karanlık duman çıkıyor ki oradan, ateş, duman çıkıyor ki, götürüyor. Böyle şey. Bazen bir infilak ediyor ateşler, bazı yanmaya başlıyor. Buradan sonra bu kararı vermiş kesin tavukmuş koymuş İşte günümüzde ne yazık ki azı cemaatimiz yani baya baya Müslüman geçen kimseler ne yapıyor değil mi? Canım işte tevbe dersin ben, Tevbe dersin ben, Muhteremler tevbe günü günah işlenmez. işleme muhteremler. Ya TBK olacak mı? Bilemeyiz ki bunu böyle. Yasemin. Olmaz belki. Bilansta böyle, bunu öndelik yapanlar. Kimin ne yapıyor? Bir taneço oğlum var ne yapayım? Bir taneço kızım var. E işte kardeşimin düğünü var. E yeğenimin düğünü var. gitmesem gücenirler, gücenirler. Ama Allah güceniyor, Peygamber güceniyor. Bunu hiç kimse. Beni istemiyor mu? Allah korusun. Perin bununla alakası maddeleri. Zaman gelecek, insanlar emecekler, kötülükleri emecekler böyle. Hatta yasaklama baskı olacak, baskı, yani baskı böyle şey. Yani namaz kılmaya baskı yapacaklar. Yani namaz kılma bir demek var. Bir de bununla aşacak, baskı yapacaklar namaz kılınlara. Başta baskı olacak muhtemelen böyle. İslam yaşayanlara bir baskı olacak. Zaman gelecek. Yani Hatta bunları güncel konulamda oldu. Oldu bunlar böylece. Yine soru sahabeler, Ey Allah'ın Resulü, bunlar olacak mı bunlar böyle şey dünyada? Olacak böyle bir şeyler. Onların yaşadığı oyunku dünya başka dünya. Eslemeciler dünya Medine'ye muhtar. Medine, Medine oluyor bu. Medine'de böyle şey ya. var. Miraheşi ezan okunuyor. Allahu ekber Allahu ekber. Böyle. U da çınlıyor inliyor hutamlar. Yankı yapıyor böylece. böyle şey. Miraheşi. Ezan şey yazılmış. Allahu Allahu soktur. Miraheşi böyle. Ezan şey yazılmış böyle şey. Devamlı peygamber yana başına böyle ezan okur böyle şey. Peygam peygamber, peygamber geriyken Hz. kalkar, kamet getirir muhtirlenen haberi. Hemen okuyun namaz kılmazdı ası saadette. Peygamber, peygamber, evinde otururdu. Peygamber ne zaman gelecekse peygamber, kapıdan meşrde girdi mi Hz. Bilal hep ona gözlerde bakardı, basardı. Resulullah girdiği anda meşrde bilah-ı kalkardı. Kamu da başardı. Allah Allah beryada. Düşünün ki bir peygamber mihrabta imam, peygamber hem Hatemül Enbiya. Bir sahabe, bir Habeşi ki Allah yolunda aşık yanık, ehli çile. İlkençe çeken bir sahabe-i kerram ezan kamı okuyor müstefameler. Cemaat hepsi sahabe. Hepsi, hepsi sahabe-i kerram. Yani evliyaların binlerce kadar bir fevkinde düşün muhtemelen. Mesela günümüzde üçler vardır evliyalar, kırklar vardır. Mesela günümüzde kırklardan bir evliyalar şu camiye bir gelse burada hava değiştir muhtemelenler. Onun fizinden, ruhsal fizinden hava değiştirip böylece. Düşün böyle. Yani kırk evliya bir araya gelsin ne olur? Böyle? Ağlarız. İçin mi böylece. Düşünün ki sahabeler Kırkların binlerce üzerine sahabeler, mescitte, cemaat, Resulullah, imam Mihrab'ta, bir Beşik'e Kâhmet diye ezan okuyor. mezin yakıyor. Ve şey. namaz kılıyorlar. İslam yaşanıyor böyle. İslam uygulanıyor böyle. Her yerde İslam yaşanıyor. tabii onlar bugünkü durumu onların hafsası almıyor. Akıllı bunu kabul edemiyor. Nasıl oldu ya Allah Nasıl yapar bunu Müslümanlar diye. Biz bugün bunları muhtemelen. Tabi görüyoruz yaşıyoruz muhtemelen. Sordu sahabeler. Ey Allah'ın Resulü olacak Bunlarda Bunlar da. Yekulu-u Teala bi. Allah Teala diyor. ki. Bi halevtü. Allah Teala burada buyuruyor. buyuruyor. Allah Teala kendi nefsine yemin ediyor Allah. Zaten yemin ediyor ki: La tenelehum fitneten yasüvünül halim fiha hayrane. İşte insanlar bu duruma gelince, artık insan birbirine kötülük emredince, ilikleri engellenince, kadınlar taşını yapınca. Gençlik yoldan çıkın günahka girince şey, girince Allah Teala insana başına çok fitne verecek. fitneler fitne ne de fitne belalar mu doğal afetler hep bunlara fit doğal afet var bende doğal afetler, doğal afetler ya aşırı sıcak ya aşırı soğuk ya aşırı yağmur ya kurak. Bir anda on dakikada bir yeri seyir götürüyor muhtemelen böyle. Depremler yeryüzünde böyle. Yanar dağlar, hokanlar fışkırıyor muhtemelen. Yanar dağlar fışkırıyor lavlarına böyle böylece. Nedir bunlar? Hep Allah'ın gazabı bunlar muhtemelenler. Allah'ın gazabı bunlar. Böyle. Efendim işte, kürresi ısınma oluyor da işte iklim şartları değişiyor da. Neden acaba oluyor kürresi ısınma? Neden oluyor muhtemelen? Neden oluyor acaba böyle? Neden oluyor acaba? Neye ısırmamış şimdiye kadar böyle? Bu köreğ su, buz gümüşte ne iş ısırma başlayışının bence? Eudan tabakasında bir çatlama var efendim. İncelim var tabakada. Ne inceliyor tabak acaba? Ozan gazı. İnce bir tabaka. Çok ince bir tabaka böyle. Hasta oficiyen de görsel Güneşte gelen ışınları emince ince Ozan gazına dönüşüyor muhtemelen böyle. Ne inceliyor şu anda acaba muhtemelen? Böyle? Ne inceliyor bunlar? Demek ki İnsanların bu duruma gelince muhteremler. Yani gerçekten azı cemaatimiz şöyle dünyaya baktığımız zaman Müslümanların yoğun olduğu memleketlerde bile İslam'da yaşayacak böyle. Yani bırakalım Avrupa, Amerika'yı bırakalım muhteremler. Yani Çin'i, Japonya'ya bırakalım, ona bırakalım, bırakalım da İslam ülkelerinde Müslümanlar yorulduğu şehirlerde, beldelerde bile insan nakaya Peki Allah bizi bunun için yarattı acaba? İnsana başıboş mu acaba? insana bunun için yarattı mı? Kur'an bunun için mi geldi? Kur'an uygulamış mı? Kur'an-ı Kerim, uygulamış mı, Kur Kerim, uygulamış, mı? Kur Kerim uygulamış mı? Demek ki insana buduma gelince e, yazın Deniz sahilleri, çürüş çıplak muhtelenler. Yerli turistide, yabancı turistide. Deniz sahileri çürüş Yani orada haşa din, iman, kural yok böyle. Oraya kural yok orada böyle. Ahlak yok orada böyle. Hayal yok artık orada böyle. Orada başka bir kanun, kural var. Sanki başka bir alem orası. Haşa Allah sen göre karışmıyor. Yani ne demek bu haşa muhtelen? Başmazı bu kadar böyle. Bu da İslam verecek. Deniz sahileri, kıyılar böyle. Sonra efendim denize kirleniyor. Balık ölüyor bile böyle. E, ölecek tabi ya muhtemelen, ya, ya. Denize kirlenecek. Hava kirleniyor efendim. E kirlenecek kusura anlıyor bak. Soğuduğumuz hava, ne oluyor? Hava kirleniyor muhtemelen. Her bir alışımızda ne kadar zehirli gazlar giriyor. Alacağımız zehirli gazlar. Egzozdan, şuradan, buradan, tozdan, şundan, bundan, bazen bir kirlenme var. İşte giriyor bunlar efendim. Temiz havadan yoklu muhteremler. E, temiz içmiş suyundan şu anda. Toplata kileniyor, Toplata vermiyor artık. Vermiyor muhteremler. Vermiyor artık. E, sunu güreş, şunlar bunlar zorlama, borlama biraz. Yok artık o da vermiyor muhteremler. Vermiyor. Bence. Verilen gıda bile denası değişik. efendi, hormonudur, şunlar bunlardır. Hep kimyasal maddelerle böyle zoraki bir pişişirme. Gıda da yok senin, Doğa gıda yok muhteremler. Yenen gıdalar böyle zararlı, işimizde zararlı, tün havada zararlı. Neden? Neden bu işleri neden yapıyor? Neden bu tarafa? Işte yani Her amacının dışına çıkınca, adını tanımayınca, yaratının emrini tanımayınca ne oluyor? Diye insanlara zindan oluyor, zindan bu Yani kıyamet ne abi kıyamet böyle geri bu terimde patır. patır. Bir kimse kötü yerlere gitmemesi gerekiyor günümüzden muhteremler. Yani elimizden geldiği kadar eğer gidilen bir yerde orada günah işlenecekse oraya gitmemek gerekiyor. Neden geldiği şu Hadis-i Şerif'te Hadis-i Şerif'te Müslüm, Ebu Dağı, Tırmızı, Nesai hepsi de var muhteremden böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Men ra minkü Sizden kim bir münkeri görürse, olumsuz bir şey görürse bak. Bak, men ra'amikum sizden kim görürse, görmeyene şey yapmadı bak. Bak Görmemiş şey melece. Sizden kim bir münkeri, olumsuz günah bir şey görürse, ne bu alemse madet deli? Fel yugayırı biidi onu eliyle düzelsin. Takdir yani kötülüğü alıp iyi çevirsin bunu böyle gayleştirsin bunu, cesetini yani, böyle. eliyle böylece. yani güçle, kuvvetle böylece. E, yapamayız bunu. Tabi gücü için yapması gerekiyor muhteremler bunu. Mesela girebilecek hırsız girmiş, evdeki hanım bağırıyor camdan, eve hırsız girdi. Ne gerekiyor komşularına yardımısi gerekiyor. İcahında bu ne giriyor burada güçle, yani elle, kuvvetle bunu engellemeye gerekiyor bunu. E bir kadının mesela çantasını kapkaşıyorlar, işte bir şey yapıyorlar, ne gerekiyor burada? İcahında elle, güçle gerekiyor tabii, gerekiyor burada. Tabii aslında diğer gürhalar daha da tehlikeli aslında, daha tehlikeli, ama onları yapamayız. Ne yapalım? Büyük alese mazeti peri benim istediyim febilsanıhi. Eğer elinizden gelmiyorsanız, o zaman dininize söyleyin, sütunu söyleyin, söyleyin. Tabi elle yapabilenin elle yapması gerekiyor. Mesela kim bir insanın kendi evladı, kendi yavrusu, çocuk mesela Allah korusun hapçı alışmış çocuk. Çünkü böyle uyuşturucu bir şey alışıyor, alışıyor. Ne gerekiyor burada? Ebeveynin görevi burada zor kullanmak. Kulağını çekmek, azalanmak, hicabını dövmek, zorlamak. Yani bir insan eğer eliyle yapma imkanı varsa, bunu yapmasa günahkar oluyor. Kızı dışarı çıkarken başını açıyor. Annese bakıyor, kızı başlaşıyor, ne yapacak değil muhteremler? Onu gözecek, onu izleyecek, takip edecek onu... ...bahtı aşıyor mu başına gidecek, peşini yakacak, yolda. hemen e işte, hür değil mi insanın evladı? E, hür olur mu muhteremler ya? Mesela çocuk okul çağına gelmiş, okula gitmiyor çocuk. Kime geliyor polis? Babasına geliyor. Neye babasına geliyor? Bana ne? Oğlum gitmiyor. diyor Yani kanun bile. Ne yapıyor? Babasına geliyor. Neye olduğunu Asire göndermişsin mesela. Neye olduğunu efendim işte okula göndermiyorsun? Muhtemelen. Demek ki adı cemaatimiz dinde dinde duyarlı olma gerbi dinde. Yani ufak dindeki bir bozukluk bunlar mutlaka insanın sıkılması gerekiyor. Dinden böyle. Bu nedir? İmanın kuvveti buraya bağlı işte böyle. Ama insan mesela başkasına karşı, başkasına karşı ne yapar? Testansiyon kullanamaz O zaman febil sahneyi diliyle söylemek gerekiyor. Mesela kız kardeşi evine geldi, yeğeni evine geldi, işte arkadaşların hanımı evine geldi. Onun kız efendim işte şıpın uzaktır. Madem ki bir araya geliyor, madem ki onu görüyor, o zaman görür, söylemek vacip oluyor. Bakın da buna bak. Büyük arası madretleri. <gülüyor> sizden kim görürse. Evine geldi. Ne yapmak gerekiyor? Efendim işte gücenir mücenir acaba? Tabii gücendirmeden de burada söyleme gerekiyor. Yani İslam'ın da bunu soğutmadan uzaklaştırmadan kendisini böyle sevdirerek, hatta yerine göre böyle bir hafif şaka gibi bunları mutlaka söyleme gerekiyor. Kim görürse onun söylemesi gerekiyor. Film <gülüyor> yeste ama dille söylemeyecek yerler de var ya, çarşıya gidiyoruz. E, çok tabi haramlar işleniyor, kadın ve erkek arasında mesela böyle, haram işleniyor böylece. Ya e, gidip onları artık söyleyemeyiz tabii. Ne gerekiyor? Sevi kalbiyi, o zaman kalbi ona kızma gerekiyor bana. Kalbin kızma gerekiyor bana. O olayı onaylamama gerekiyor yapılan işi, onaylamama gerekiyor ona kalbe kızmak, bu etmek gerekiyor. Vezalike bu nedir? Edafül iman. İmanın da en zayıf notası da budur. Yani bir insan bir kötülük gördüğü zaman, haram gördüğü zaman eğer o kötülüğe, harama kalbiyle kızmıyorsa, umursamıyorsa, hiç normal olarak hayatını sürdürüyorsa... Allah korusun, imanınız zayıfında da nasip yok anlamına geliyor bu tarz. Geçsen şimdi saldı düğüne efendim, o filan şarkıyı çalsınlar, filan şarkıyı çalsınlar. Şimdi i̇şte yani hanımım o şarkıyı kızım o şarkıyı seviyor. Cazda vursun beraberce hiç tepki yok kalbinde. Dedir ki kalben kızmak? Kalbin tepkisi. Neden? Kalptir, i̇manın menbaı katr imanın Allah veli. İmanın menbaı katidir, o tarafından. Eğer bir insanın kalbinde, gönlünde gerçek iman varsa o iman ne yapar? Bir tepki yapar. Tepki yapar böyle. Onu kabullenemez. O da sıkılır, bunalır, daralır böyle kendi yer böyle. kendi yerinde. Kendi kendi yerinde kalan böylece. Bunları yaparsak ne olur cemaatimiz? İslam için çalışırsak ne olur bunlar? Hem kendimizi günahtan kurtarmış oluruz. Yani göre yapmış olurum Hem de inşallah bir Müslüman'a da uyarmış oluruz. Yalnız her zaman söylemez cemaatimiz. Mutlaka kızmadan güzellikle bunu tatlı söylemek gerekiyor. Bir de ne gerekiyor? her insan anca bildiği konuyu söylemesi gerekiyor burada. Yani bir insanın bilgisini aşmaması gerekiyor. Şimdi günümüzde genelde ne oluyor? İnsanlar sanki böyle bir dini bir şeyi söyler gibi ama bilatları savunuyorlar. Mesela cenaze mezarlıkta kürek atıyor, körek yere koyuyor ve eline yok olmaz, eline vermiyor. Olmaz, yer alacakmışlar. Ne bidat bu muhterem bu böyle bir zama Müslüman'a elde eler bunun şekilde böylece demek ki İslam için çalışırken de ama bidatlere savurmama gerek muhterem yani böyle. Yani dine de bilme gerekiyor böylece? Öyle insan var ben kaç yana duydum ki her gün beş ikiden fazla kılınmış namazdan sonra demişler ki ona bazı kimseler ikinden sonra kılınmaz. Kaza öyle kurulmaz demişler. Bırakmış muhtemelen. İşte azı cemaatimiz. Demek ki bu konuda önemli çok. Yani bir insan böyle kaçıp derken göz çıkarmaması gerekiyor. Ve dini konularda ya bu kitapların ilmi halden kendisi kesin böyle görmeli, anlamalı bunu. Ya da güvendiği bir hocadan mesela bunları öğrendik konuları yani bu anlattığı mesela farz mıdır nedir? birisi şey gerekir bunların böylece. bir zat vardı muhtememden kısa ondan nakdeymişti aklıma geldi şu anda Hazreti Ameş diye bir muhaddis ve kırat ilminde imam kendisi hasta Ameş bir gün başka bir şehre gidiyor camiye giriyor bakıyor camide bir gün oturmuş Etrafında cemaat. Ames'ten şöyle ben dinledim. Hadis naklediyor burada. Bunun isimini veriyor. Tanım, Tanımıyor bunu tamamen böyle. Enes Yemin'in Hameş Ben Hameş'te işittiğim vereceğim. Bunun adını kullanarak hadis okuyor böyle. Ama yanlış okuyor. Tabi bunu sevimli hadisler bunlar bu şekilde. Bakıyor bu. Gence bakıyor. Genç ilim yok. Yani genç Karsı bir insan böyle. Yani dinde tutarsız bir insan, dırsı bir insan dininde. Haramla korkmayan bir genç. Açıcı yalan söylüyor. Ameciye duyduğun dereden. Bakın ne abi müşterilerine bak bu ne yapıyor şimdi bu. Geliyor. En öneye oturuyor belice. Bunu oturuyor böylece. Ah böyle işlere açıcı şeyin dünemlerine belice. Ben, başlıyor. Kolun altına ben abi'nin kılımı koparman başlıyor bu böyle. Böyle. böyle. Yavaş yapıyor böyle. Hiç bakmıyor. Önüne bakıyor böyle. Böyle yani öyle görünüyor yani böyle, koparırsa bile... Sen koparırmış gibi böyle, koltanın böyle, sen koparı gibi şafiyon şey böylece... Tabi cemaat dikkatini çekiyor, ya ona bakıyorlar, yabancı bir tanımıyor ama... Yaptığı iş olumsuz bir iş yani böyle, orada yapmayacak bir iş bu da... Cemaatın oraya daha önce dikkati, bu sefer konuşan kişi, yani vaiz yapan, sabit yapan kişi... ...kızıyor şimdi buna, ya şey, yani en gittiği ne utanıyorsun ne yapıyorsun diyor... Felâ Sahibi utanmıyorsun, ne yapıyorsun? diyor. Tabi buna kılmazlar bu telemler. Kaldırıp bakıyor, neye utanayım? Bak sen ne yapıyorsun? Ben dedi, sünnet işliyorum, buna, buna yalan sünnet de böyle diyor. Sen diyor, haram işliyorsun, utanmıyorsun da ben niye sünnet yapıp utanayım diyor. Bunu suya almak sünnettir ben diyor. Ben sünnet işliyorum da neye utanayım? Sen diyor haram işliyorsun, utanmadan diyor. Haram işliyorsun sen diyor nasıl haram üşüyem ben diyor. E ne Ameş? Ameş benim bak. Ameş dediğin kişi, muhaddis benim. Beledi beledi. Ben ne seni gördüm, ne sen beni gördün diyor. Abi burada yalan söylüyorsun böyle. Deyince tabi genç kalkıp kaçıyor muhtemelen o böyle böyle. İşte alı cemaatimiz demek ki böyle e, kalpte kırmadan böyle bakın gücendirmeden mesela geriye birdenbire ben Ameş'te çıkmıyor ortaya belireceğim. Çıkmıyor belireceğim. Böyle bir yaşayarak ve örnek vererek böylece akıllı kavuşa şekilde yani günümüzde kadar kalan bir iblat müzesi için böyle bu. İlla Teala